''Hatırlayın ki Allah ad kavminden sonra sizi onların yerine getirdi ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Yerin ovalarında köşkler kuruyor, dağları oyup evler yapıyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini anında yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.''